Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Birleşmiş Milletler ve ileri gelen bir araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan Üretim Açığı raporu Paris Anlaşması hedefleriyle ülkelerin planlanan kömür, petrol ve doğal gaz üretimi arasındaki açığı değerlendiren ilk rapor oldu. Ülkelerin fosil yakıt üretimine dair plan ve tahminlerini değerlendiren rapora göre dünyada şu anda Küresel ısınmayı 1,5 ile 2 santigrat derece arasında sınırlandırma hedefinden çok uzak. Haddinden fazla kömür, petrol ve doğalgaz üretme yolunda ilerliyor. Bu nedenle oluşacak üretim açığı iklim hedeflerine ulaşmayı çok daha zor kılıyor. Üretim açığı raporu Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan ve ülkelerin taahhütlerinin emisyon azaltımı konusunda küresel sıcaklık limitleri için geçerli ve gerekli seviyeye ulaşamadığını gösteriyor emisyon açığı raporunu tamamlayıcı bir çalışma. Ülkelerin fosil yakıt üretim planları Paris Anlaşması kapsamında hali hazırda yetersiz olan iklim taahhütlerini yerine getirmek için gereken seviyelerin çok üzerinde. Stockholm Çevre Enstitüsü Direktörü ve raporun baş yazarlarından Michael Lazarus, bu rapor Paris Anlaşması kapsamındaki küresel ısınma hedefleri, Ve ülkelerin kömür, petrol ve doğal gaz üretim politikaları arasındaki tutarsızlığın ne kadar büyük olduğunu ilk defa gözler önüne seriyor. Rapor aynı zamanda bu açığın kapatılmasına yönelik ulusal politikalar ve uluslararası işbirliği içeren yöntemlerle çözüm önerileri de sunuyor. UNEP İçra Direktörü Inger Andersen, raporun ön sözünde karbon emisyonlarının 10 yıl önce öngörülen ve emisyon açığı raporlarında kullanılan olağan senaryolardaki seviyeyle tamamen aynı kaldığını belirtiyor. Bu çok geç olmakla beraber fosil yakıtların azaltılmasına yoğun bir biçimde odaklanmayı gerektiriyor. Dünya enerji arzı da hala kömür, petrol ve doğal gazın ağır basması emisyon seviyelerinin iklim hedeflerine uygun seviyelere inmesini engelliyor. Bu hedeflere yönelik olarak rapor yeni bir ölçüt olarak fosil yakıt üretim açığını sunuyor. Bu ölçüt Artan fosil yakıt üretimiyle küresel ısınmayı kısıtlamak için gereken azalma arasındaki farkı açıkça gösteriyor. Üretim açığını kapatmak için ülkelerin önünde fosil yakıt arama ve çıkarmayı kısıtlama, devlet teşviklerini durdurma ve gelecek üretim planlarını iklim hedefleriyle uyumlu kılma gibi seçenekler var. Raporun yazarları ayrıca fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde adil bir geçişin önemini de vurgulamış SEİ İcra Direktörü, Mans nilson 20 yıla aşkın süredir iklim politikaları belirleniyor. Buna rağmen fosil yakıt üretim seviyeleri her zamankinden daha yüksek. Bu rapor, hükümetlerin kömür, petrol ve doğalgaza olan devamlı desteğinin sorunun büyük bir kısmını oluşturduğunu gösteriyor. Yeterince derin bir çukurdayız. Daha da dibe vurmamak için kazmayı bırakmalıyız, dedi Mans wilson Kazmayı bırakanlar da yok değil. Danimarka hükümeti 8. Kuzey Denizi petrol lisanslama turunun iptal edildiğini, gelecekteki açık deniz lisanslarının da yasaklandığını ve 2050 yılına kadar tüm açık deniz petrol üretiminin yasaklandığını duyurdu. Oil Change International'dan Hennen McKinnon, Danimarka'nın duyurusu Kuzey Denizi petrol üretiminin aşamalı olarak kaldırılmasına doğru giden cesur bir kilometre taşı. Bu iklim liderliğinin fosil yakıt genişlemesinin sona ermesi, Adil bir geçişin ve tüm üretime yöneltilen düşüşün başlaması anlamına geldiğinin açık bir işareti dedi. Danimarka 2050 yılına kadar tüm üretimi sona erdireceğini duyurdu. Onları tüm petrol ve gaz üretimini aşamalı olarak durdurduğunu duyuran ilk önemli üretici yapıyor. Bu kutlanmasının yanı sıra üzerine inşa edilmesi ve hızlandırılması gereken bir hareket. Danimarka gibi zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomiler... Petrol ve gaz üretimini yavaşlatmak için daha hızlı hareket etmeli ve aynı zamanda etkilenen işçileri ve toplulukları ve bu geçişin daha zor olacağı ülkeleri de desteklemeli deniyor. Hem de acilen çünkü Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisinin hava ve yüzey sıcaklıklarını analiz ettiği rapor Kasım 2020'nin 1981 ve 2010 arasındaki ortalamadan 0.8 derece daha sıcak geçtiğini ortaya koydu. Raporda Kasım 2020 sıcaklığının 2019 Kasım'ında ölçülenden 0.1 derece üzerinde ve Avrupa'da Eylül-Kasım sıcaklıklarının standart referans döneminde 1.9 derece üzerinde seyrettiğini ayrıca bundan önce sıcak dönemin yaşandığı 2006'daki ortalama sıcaklığın 0,4 derece üzerine çıktı vurgulandı. Korkutucu rakamlar. Amerikalı iş insanı Bradley Garrett Van Hoze'a Tunceli'de av turizmi kapsamında yaban keçisi öldürebilmesi için hazırlanan avcılık belgesi gelen tepkiler sonucunda iptal edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Antalya merkezli bir firmanın başvurusu üzerine dağ keçilerinin avlanması için Van Hoze'a avcılık belgesi temin etmişti. Bölge halkının kutsal saydığı ve Hızır'ın keçisi olarak bilinen dağ keçilerinin avlanmasıyla 7-13 Aralık tarihleri arasında izin verilmişti. Ancak geçtiğimiz Temmuz ayında Doğa Koruma Öğünlüğü Parklar Genel Müdürlüğü'nün Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için açtığı 17 dağ keçisinin avlanması ile ilgili ihale tepkiler üzerine iptal edilmişti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu. Los, je leven technologie.